Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala rasulina muhammadin wa ala muhammad Fainna inna hadithi kalamullah allah Wa al-hadi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al umuri muhtethatuhah Wa kulle muhtethatin bid'ah Wa kulle bid'atin dalalah Wa kulle dalalatin fil Arkadaşlar Bidat-ı Hasene iddiasında bulunanlara reddiyelerimizi vermeye devam ediyoruz. Bununla ilgili bidatın tanımı, çeşitleri, bidatı yasaklayan hadisler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet etmemekle ilgili ayetler, bununla beraber ashabın bidat karşısında tavrı, tabi'in het Ve en ehlimizin Değerli van ons tijdperk, de geleerden van bid'ata tijdperk, de geleerden van ons tijdperk, de geleerden van ı tijdperk, de geleerden van ons tijdperk, de geleerden van ons tijdperk, de geleerden van ons tijdperk, de geleerden van ons tijdperk, E, ifadelerini şere'i manada gibi lehte delil olarak kullanmalarına cevap vermiştik. Şimdi şimdi yine bu bid'at ehlinin ortaya attığı iddialardan bir tanesi de Hadid suresinin 27. ayetidir. Şu an elimde bir kitap var. Tabii ki İnşallah videolu de derslerde benim bu kitabı göstermem fayda arz edecek. Şu an dinleyen arkadaşlar da oradan inşallah göreceklerdir. Şöyle diyelim kitabın ismi güncel meseleler tevessül, teberrük ve bid'at diye e, bu söylediğimiz üç hususta da hem tevessül konusunda selefe muhalefet etmekte hem teberrük konusunda hem de bid'at konusunda. Kitap, araştırmacı, ilahiyatçı yazar Hıdır Yeşil Yurt isminde birisine ait. Ve bu zannediyorum Fatih. Eğitim, Kültür Araştırma, Geliştirme ve Dayanışma Derneği diye e, İstanbul merkezli bir yerin çalışması e, birçok bid'at-ı hasene iddiasında bulundukları gibi özellikle kitapta bugün paylaşacağım derste hadis suresinin 27. ayetini alarak şöyle demiş ayetin Arapça metnini şu şekilde almış ve cealne fî kulûbillezînettebeûhû re'feten ve rahmeten ve rahbaniyeten ibtada'uha ma كتبنا aleyhim illa fi ga'r Bu şekilde ayeti almış. Ayetin meali de şu şekilde meal vermiş. Kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendilerinin ortaya çıkardığı ruhbanlığa gelince biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri ortaya çıkarmışlardı ben yine kameraya göstereceğim aldığı ayeti niçin gösteriyorum çünkü arkadaşlar ayetin sadece bir kısmını almış siyah ve sibak dediğimiz bağlam dediğimiz ey yani ayetin öncesi ve sonrası alınmamış. Dikkat ediniz. Bunu böyle almakla beraber şu ayeti okuyup bu ayeti buraya koyup ayetin metnini mealini verip altına da şu açıklamalarda bulunmuş. Bu ayet bidat-ı haseneye delalet etmektedir. Yani diyor ki bu ayet bid'at-ı haseneye delildir. Çünkü bu ayet İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden olup kendisine iman eden ve ruhbaniyeti ilk başlatan Müslümanları müminleri methetmektedir. Dikkat ediniz. Bu şahıs diyor ki bu ayeti buraya koyduktan sonra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 Evlenmekten Uzak durmuş Evlenmemişlerdir Demiştir Tabi onun bu Lafızlarına cevap vereceğiz Yalnız bu ayeti Delil olarak Getirmelerinin sebebi şu Ayette geçen Ve rehbeniyeten Ve rehbeniyeten ey Yani burada bid'at lafzı geçtiği için onlar diyor ruhbanlığı ortaya çıkardılar Allah azze ve celle diyor biz bunu onlara yazmamıştık yani farz kılmamıştık ancak Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri ortaya çıkarmışlardı dikkat ediyor musunuz bu nasıl bir aldatmacadır. Bu nasıl bir tedlistir? Bu nasıl bir telbistir? İnşallah bunun, onun söylediklerine tek tek cevap vereceğiz. Ancak ben öncelikle ayetin tam metnini okuyarak yani kendisi ayeti Ridvanillah denen kısmına kadar okumuş ve susmuştur.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 Şu an dinleyen kardeşlerimiz Ellerine bir Kur'an-ı Kerim alıp Hadid suresinin 27. ayetine Bakabilirler Şu an benim elimde Ali Bulac'ın bir meali var Yani tevafuk benim elimde birçok meal var Ben sadece bir tanesini elime aldım Ama bundan öncesi tabii onlara da baktım Ama şurada Buradan da inşallah bu ayetin Tam metnini Paila Smaakstur. Thumma, kفينا 'ala a tháorhom biruslina wa kفينا bi Isa bn Mariam, wa atiyna hu en fi kulubi ldi na tabaaouh rafata, wa rahma, wa Mâ ketabnâhe aleyhim ille b'tigâ'a ridvanillâhi fe mâ ra'avhâ hakkâ riayetihâ fe aateynel minuhum acrahum ve kezîrum minuhum fâsikûn. Dikkat ediniz. Bu kısmı özellikle okudum. Önce tekrar mealini vereyim. Sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi bir biri an ardınca gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık. Bir bidat olarak türettikleri ruhbanlığı ise biz onlara yazmadık. Ancak Allah'ın rızasını aramak için e, Türettiler Ama buna da Gerektiği gibi Uymadılar Bununla birlikte Onlardan iman edenlere ecirlerini verdik Onlardan birçoğu Fasık olanlardır Dikkat ediniz Demin Bu vatandaşın yazmış olduğu ayetin nerede bittiğine ve devamını yazmadığına şahit oluyoruz. Mesela kendi metnine bakalım. Kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Dediği kısımda halbuki kimin kalbine şefkat ve merhamet duygusu konduğu ayetin siyak ve sibakına bakılınca anlaşılacaktır. Kim? Meryem oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık. Yani kalbine şefha, şefkat ve merhamet duygusu konulanlar ve cealne fi kulubi kulubi lezine ona tabi olanlar. Ancak Bu kitapta, Hıdır Yeşil Yurd denilen şahsın e, bu eserinde kime uyanlar olduğu belirtilmemiştir. Ve yine ayetin devamında diyor ki, "Verebaniyeten ibtedaguha ma ketabnaha alehim illa ibtiga aridwanillah". Diyor ki ruhbanlığa gelince biz onu kendilerine farz kılmadık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri ortaya çıkarmışlardı. Deyip burada susmuş. Ve zaten kendisi de bunu açıklarken onları övgüyle bahsetmiştir. Ancak ayetin devamında ise, Hani diyor ya Rabbimiz subhanehu ve teale, Onlara ruhbanlığı biz farz kılmadığımız halde, Bunu kendileri uydurdu. Allah's rizzas inig gezet bunu kendeleri uydurdu. Diip ayetin devamı şu: Mek etebnehe alehim. Biz bunu onların üzerine yazmadık. Illebtiqa eridwan ille. Allah's rizzas bunu kendileri uydurdular. Fama raohe hakkı rıgayetiha. Bunu da Buna da hakkı ile riayet Etmediler demekte Yüce Rabbimiz Dikkat ediyor musunuz Şu an ben soruyorum Bu ayette övgü mü var Yerme mi var Ayette Hiç de Bu bidat ehli kimsenin söylediği gibi Herhangi bir övgü yoktur Aksine ayette yerme yerme vardır. Yani diyor ki biz kendilerine farz kılmadığımız halde ruhbanlığı kendileri ortaya çıkardılar. Kendileri uydurdular. Allah'ın rızasını gözeterek kendi hevalarından bunu uydurdular. Ancak uydurmalarıyla beraber femere auha hak rıayetha ve buna da hakkı ileri ayet etmediler. Burada aslında bir yerme vardır. Niçin ayeti oruya kadar getirip daha sonra kendi uydurmuş oldukları ruhbanlığa hakkı ileri ayet etmediklerini niçin kendileri ayetin devamında getirmiyorlar? Ve bununla ilgili aynı şuna benziyor. Şimdi benden istemediğiniz halde arkadaşlar benden istemediğiniz halde ben buradan diyorum ki ya hele bir gelin bana misafir olun ya da diyorum ki benden istemediğiniz halde ben bir koç keseceğim hepinize ikram edeceğim diyorum bir koç kesip kurban edeceğim diyorum siz diyorsunuz ki ne, buna gerek yok ben diyorum ki ya ben buna, bunu size yapacağım diyorum. Ya da bana misafir oluyorsunuz. Öyle diyelim. Biraz daha iş reel <gülüyor> örnek olsun diye. Bana misafir oluyorsunuz. Ben diyorum ki yani benim yanımda çok kıymetlisiniz. Kendimi size ispatlamak için diyorum ki hele bir bekle ben şimdi size bir koş kesip getireceğim diyorum. Siz diyorsunuz ki buna gerek yok. Hele dur diyorum ya. Ben bunu yapacağım diyorum. Daha sonra ben ortadan kayboluyorum. Ve ben bunu yerine getirmiyorum. Şimdi benim bu davranışım övülecek bir davranış mıdır? Yerilecek bir davranış mıdır? Gerçekten yerilecek bir davranıştır. Çünkü hatta siz bu olayı başka yerde anlatırsanız dersiniz ki vallahi biz kendisinden istemediğimiz halde bu İbrahim kardeş dedi ki ben size bir koş keseyim. Biz dedik ki hayır buna gerek yok. O dedi ki ne illa ben size keseceğim dedi. Daha sonra bir gitti ve ne koç geldi ne böyle bir şey yaptı. Dediğiniz zaman hiç kimse bu sözünüzle beni takdir ettiğinizi anlamaz. Ey beni yerdiğinizi anlar. Dolayısıyla siyah ve sibak dediğimiz bağlam bağlam ilmi ey yani mananın bütünlüğünü muhafaza etmenin önemini burada da görmekteyiz ve bir de atçıların çoğunun yaptığı şey budur. Ne yaparlar? Efendime söyleyeyim, eee istediklerini cımbızla seçerler ve onu naklederler. Ey derler ki işte burada bidat-ı haseneye ya da efendime söyleyeyim şuna delil vardır. Halbuki yaptıkları tamamen usule aykırıdır. Ayetle ilgili ben kendisinin ne söylediğine yine kendi kitabından yine bir bidatçıların kendi kitabından cevaplar vereceğim. Ve ben bu ayetin tefsirlerine de baktım. İbni Kesir ve şu an yanımda bulunan yine tefsir-ü saadi bu tefsirlerden baktık. Allah'a hamdolsun İsa aleyhisselama hakkıyla uyanlar mükafatını aldığını İsa aleyhisselama hakkıyla uymayanlar ve e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdelemesini yalanlayanların ise azap olunduğunu ayetin de devamında onların birçoğu fasıklar olduğunu da e, görebiliriz. İnşallah birazdan bunu da paylaşacağım. Ancak dikkat edin ben tekrar kitaba dönüyorum. Bu bidatçıların kendi kitabına dönüyorum. Şöyle eee Bu kitapta bu kitapta şöyle demişti hatırlayınız. Meali eksik almakla birlikte meali tekrar okuyup söze devam edelim. Ayeti dilediği kadar almış. Ve cealna fi kulubi allazina tabbauhu rafatan ve rahmeten ve rehbaniyeten ibteda'uha ma katabnaha aleyhim Illa ebtigaa eridvanilleh. Ayeti bu kadar almış. Devamı yok. Devamı yok. Hangi devamı? Bizim şu an eğer takip edenler görürler ki şu bölümler alınmamış. Me ketebnehe aleyhim illa ebtigaa eridvanilleh. Onlar buraya kadar almış. Bu sözün devamında ise halbuki ayet şöyle ve buna da hakkı ileri ayet etmedir etmediler fa amen allazina amanu ajrahum onlardan iman edenlerin ecirlerini verdik ve kathirom minuhum fasikun ve onların birçoğu da fasıklardandı evet kendisi dilediği kadar ayetin bölümünü almış ve şu meali vermişti kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk Kendilerinin ortaya çıkardıkları ruhbanlığa gelince Biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri ortaya çıkarmışlardı. Ayetin mealini buraya kadar vermiş. Ona hakkıyla riayet etmediler kısmını getirmemiş. Ve devamla şimdi bu ayetle sözünü güçlendirmeye çalışmış. Ve demiş ki bu ayet bid'at-ı haseneye hasene delalet etmektedir bu ayet bidat hasene'ye delalet etmektedir diyor hani bid'at olarak ey bunu ortaya kendileri çıkardılar demişti ya ayet ve bu, bu şahes iddia ediyor ki bu ayet bidat hasene'ye delildir ve devamla diyor ki çünkü bu ayet isa aleyhisselamın ümmetinden olup kendisine iman eden ve ruhbaniyeti ilk başlatan müslümanları müminleri met etmektedir dikkat ediniz bu ayet İsa aleyhisselamın ümmetinden olup kendisine iman eden ve ruhbaniyeti ilk başlatan müslümanları müminleri met etmektedir ruhbaniyet şehvetlerden uzak durmaktır bundan dolayı sırf Allah'a daha çok ibadet etmek için evlenmekten uzak durmuş, evlenmemişlerdir. Allahu akbar. Biz Muhammed aleyhisselatü ve sellemin şeriatına mı tabiiz yoksa İsa aleyhisselamın şeriatına mı tabiiz? Eğer burada ruhbanlık övülmüşse, evlenmemek övülmüşse, eğer burada efendime söyleyeyim mümin ve müslümanların methedildiği söyleniyorsa ve bunun bu ayetten bidat haseneye delil getirdiğine göre o zaman bugün bir müslüman ruhbanlığa girerek bu ayeti kendisine delil getirebilir o halde bir bakalım gerçekten bizden önceki şeriatlar bizler için delil olabiliyor mu Öncelikle Bu sözleri Söyleyen kişiye Bunu hatırlatırız Ve devamla diyor ki İnşallah cevapları vereceğim Devamla diyor ki Bu ayette geçen Mâ ketebnâhe aleyhim Lafzı Yani biz onlara bunu Ruhbaniyeti farz kılmamamıza rağmen Onlar Allah'ın rızasına Daha çok yaklaşmak için Bunu yapmışlardır anlamına gelmektedir diyor. İmamı Fahreddin er Razi Tefsiri Kebir demiş, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Hak Dini Kur'an Dili oradan bunları delil getirmiş. Ancak benim size tavsiyem onun delil getirdiği Fahreddin er Razi veya Tefsiri Kebir dediği Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirine gidip kendiniz bakınız. Bizzat kendiniz bakınız delil getirmiş ya bu vatandaş. Niye kendiniz bakınız diyorum? Subhanallah Ayetin Rabbimizin ayetini bile İşine geldiği kadar Kitabına koyan kimse Elbette ki Elbette ki e, İlim de Sözlerini işine geldiği kadar Alacaktır Dolayısıyla bunlara bakınız Mesela İbni Teymiye Rahimahullah Rahimahullah'ın Mesela diyor ki Falanca fırkaya göre diyor, Arş mahluk değildir örnek veriyorum kitabında böyle bir sözü var onlar İbni Teymiye'yi kınamak için diyorlar ki İbni Teymiye dedi ki arş mahluk değildir ya da diyor ki müşebiheye göre Allah Azza ve celle arşın üzerinde oturmuştur onlar diyorlar ki İbni Teymiye böyle dedi ben bizzat bu kitabı yazan kişiyle de bizzat görüştüm o yüzden biliyorum ne olduğunu şimdi ve devamla demiş ki allah Teala onları bu amellerinden dolayı methetmektedir kimi methetmiş ruhbanlığı uyduranları methetmiştir diyor dikkat ediniz kitabının 51. sayfasında söylüyor bunu onları bu amellerinden dolayı methetmektedir çünkü onlar kendilerine İncil'de bildirilmemesine ve İsa aleyhisselamın da bunu yapmalarını kendilerinden istememesine emretmemesine rağmen onlar evlilikle uğraşmamak eşlerinin ve ailelerinin nafakasıyla uğraşmamak için yerleşim yerlerinden uzak yerlerde topraktan ve basit malzemelerden evler veya ibadet yerleri inşa etmişlerdir bunu sırf bütün zamanlarını ibadetle geçirmek maksadıyla yapmışlardır Kitabın ismini başta verdim. Kitabın ismi Güncel Meseleler. Tevessül, teberruk ve bidat. Araştırmacı ilahiyatçı yazar Hıdır Yeşilyurt. Bunu söylüyor. Yani bu Ali Hoşafçı'nın kitabına benzer, o zihniyete benzer bir kitap ve bunların ahbaş olduğunu da söyleyeyim. Fatih İsteme Adresi diyor. Fatih Eğitim, Kültür, Araştırma, Geliştirme, Dayanışma Derneği. Dikkat edin arkadaşlar. Şu sözü tekrar edeyim. Tekrar edeyim. Diyor ki Diyor ki Ve bu kitabın içinde Birçok şeye biz reddiye verdik Önceki derslerimizde. Ancak bu daha belirgin bir Daha belirgin bir Şekilde e, Bir e, Yani kitabı da konu ederek Reddiye vermiş olduk. Diyor ki Allah bunların Amellerinden dolayı met etmektedir. Allah onları bu amellerinden dolayı met etmektedir diyor. Ancak ayet ayette de aynı ayette Rabbimiz diyor ki aynı ayette, fma r'auha hakkı r'ayetha ancak buna da hakkı ile riayet etmediler. Kendileri uydurdu kendileri yapmadı. Kendileri söyledi, kendileri yapmadı. Kendileri söz verdi, kendisini e, efendime söyleyeyim kendileri yerine getirmedi. Az önce verdiğim örnek gibi dolayısıyla eee uydurdukları şeye bile, Allah'ın kendilerine farz kılmadığı şeye bile uymamaları bu vatandaşın söylediği gibi Allah onları övmemekte aksine yermektedir. Bir de Kısaca bu ayeti, bu ayeti bir de tefsir-ü sadiden paylaşmak istiyorum inşallah. Tam metnini vererek ve bizden önceki şeriatler hujjet olur mu? Bizim için bağlayıcı mı? İnşallah bunları açıklayacağız. Ben ayeti tefsir-ü sadiden inşallah bakıyorum. Ayet şöyle... Arabische met in sora. Me al in okyub direct. Dawa medejam. Thumma kafaina ala atherihim birusulina <gülüyor> wa kafaina birisab ni marjama birisab ni marjama wa atena hul in gila wa jaalna fi kulubiladina tabaaro hu rafatan wa rahma wa rahbaniyatan ibita daoha ma katabna illa illa ittigaa ridwanillahi fama ra'uha ra haqqi ri'ayatiha fa atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa katheerun minhum fasiqun ayetin türkçe Ali şöyle sonra rasullerimizi onların izleri üzere ardarda arda gönderdik meryem oğlu isai'yi de izlerinden gönderdik Ve ona incili verdik Ona uyanların kalplerine Şefkat ve merhamet koyduk Kendilikler Kendiliklerinden ortaya koydukları ruhbanlığa gelince Biz onu üzerlerine farz kılmadık Ancak Allah'ın rızasını aramak için Kendileri uydurmuşlardı Sonra gereği gibi ona riayet etmediler Onlardan iman edenlere ise ecirlerini verdik. Birçoğu ise fasıklardır. Ayetin ilk kısmı olan sonra rasullerimizi onların izleri üzere ardarda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da izlerinden gönderdik. Ne demek? Yani özellikle İsa Aleyhisselam'ın söz konusu edilmesi ifadelerin özellikle İsa Aleyhisselam'a mensup olduklarını iddia eden Hristiyanlara dair varid olmasından dolayıdır. Ve ona yüce Allah'ın üstün kitaplarından birisi olan İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet koyduk. Dikkat ederseniz demin söz konusu kitap diyordu ki onların kalplerine merhamet şefkat ve merhameti koyduk. Aslında ayetin kendisinin daha açıkça söylediği gibi ona uyanların kime Inci e hakkıyla uyanların, ey İsa aleyhisselam'a hakkıyla uyanların kalplerine şefkat ve merhamet koyduk. Kendiliklerinden, kendilerinden ortaya koydukları ruhbanlığa gelince, bu kısmını şu şekilde tefsir etmiş Abdurrahman al-Sâdi: ruhbanlık ibadet demektir. Bunu kendiliklerinden Ibadet diye ortaya çıkardılar ve kendilerine vazife bilip bağlandılar yani kendileri çıkardı kendi kendilerine bunu efendim din edindiler biz onu üzerlerine farz kılmadık Allah böyle buyuruyor biz onu kendilerine farz kılmadık Allah bunu onlara ne yazmış ne de farz kılmıştı Kendilerinden buna riayete koyulan onlar oldu Bundan maksatları da Allah'ın rızasını Elde etmekti Aynı ayetin, ayetin de Ortaya koyduğu gibi Sonra bununla birlikte Gereği gibi Ona riayet Etmediler Ne onun gereğini yerine getirdiler Ne de haklarını Eda ettiler Bir açıdan kendilikleri kendileri böyle bir ibadet uydurdukları için, diğer bakımdan kendilerine farz kıldıkları işleri gereği gibi yerine getirmedikleri için iki bakımdan kusurlu oldular. İşte bu onların çoğunlukla görülen halleridir. Dikkat ediyor musunuz? İki yönden kusurlular diyor. Saadi tefsirinde. İki yönden kusurlular. bir Diyor ki bunu kendileri uydurdular. Yani İsa Aleyhisselam'ın diliyle onlara böyle bir şey emredilmedi. Allah azza ve celle onlara böyle bir şey emretmedi. Kendileri uydurdukları için kusurlular. 2 Kendi uydurduklarına bileri ayet etmedikleri için kusurlular. Subhanallah. Kim diyebilir ki dikkat ediniz, aynen kitabında diyor ki, Allah onları bu amellerinden dolayı methetmektedir. Allah'tan korkmaz mısın sen bu sözü burada söylemekle? Ya da, ayetin bir kısmını alıp bir kısmını terk etmekle ve me e, ayette de ifade edildiği gibi ayette de ifade edildiği gibi fe mâ ra'avhâ hakkari ona da hakkıyla riayet etmediler kısmını gizlemekle neyi ispat ediyorsun ben size söyleyeyim neyi ispat ediyor çünkü bu ayetin mealini verdikten sonra demiştik ki bu ayet bidat-ı haseneye delildir e şimdi bu iddiayı haklı çıkarmak için ne yapacak bu vatandaş bidat-ı haseneye delil diyor bu ayet niye çünkü diyor Allah bunları övdü Bakın diyor Allah'ın emri olmadığı halde Bir bid'at uydurdular Ruhbanlığı uydurdular Ondan sonra Allah da bunları övdü Devamını getirmiyor hakkıyla riayet etmediler Falan bu kısımlar yok Niye? Çünkü biliyor ki bu kitaplar Cahillerin elinde gezecek Çünkü Allah'a değil Onun çağrısı kendisine Çünkü bunlar Ashabın menhecini Terk etmiş kimseler Halbuki diyor ki İki türlü kusurludurlar bu kimseler. Niçin? Çünkü diyor bir kendileri uydurdu. İki ikincisi ise efendime söyleyeyim uydurdukları şeye ayet etmediler. Ve devamla diyor ki ve bu onlarda görülen hallerdir. Gerçekten Yahudilere bakın böyledir. Hristiyanlar böyledir. Hani bir şeye düşkün olurlar sonra da Allah bunu kendilerine farz kılınca da bu sefer yerine getirmezler. O bir kusurlarıydı bu ayette ise görülen iki kusur var kendileri Allah'ın farz kılmadığı şeyi ihdaf ettiler bir bidat çıkardılar ruhbanlığı ortaya çıkardılar ve akabinden de ona muhalefet ettiler ve devamla diyor ki sadi tefsirinde bununla birlikte aralarından Allah'ın emri üzere dost doğru yürüyen de vardı bundan dolayı yüce Allah şöyle buyurmaktadır onlardan iman edenlere ise ecirlerini verdik yani İsa aleyhisselama iman etmeleriyle birlikte Muhammed aleyhisselatü vesselame iman edenlerin her birisine Allah imanına uygun mükafatlar vermiştir onlardan birçoğu da fasıklardır diyor ayette o da şu demek yani Muhammed aleyhisselatü vesselami yalanlayarak Allah'a itaatten ve dosdoğru yoldan çıkanlardı. Ey İsa aleyhisselama muhalefet eden ya da Muhammed aleyhisselatü vesselam'ı yalanlayan Allah'a itaatten uzak duran fasıklar olduklarını çoğunun bunlar olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla hem aklen hem naklen ortaya konmuştur ki ortaya konmuştur ki burada bidat-ı haseneye delil teşkil edecek bir şey yoktur ve bununla birlikte onun dediği gibi bir övgü yoktur yani ruhbanlığı ortaya çıkaranlara bir övgü yoktur dolayısıyla ne var burada onların yerilmeleri var kendi uydurdukları şeye yine kendileri riayet etmediler şimdi bu vatandaşın sözleri burada bitmiyordu diyor ki onlar Allah'ın rızasını gözeterek evlenmediler efendim mağaralara sığındılar falan filan yani ruhbanlığı övüyor zaten e, onun bu sözlerine bakılırsa onun bu sözlerine bakılırsa insanın ruhban olası geliyor ya da hristiyanlıktan etkilenebilecek bir hal içerisine girebilir kişi ya da efendime söyleyeyim bugünkü rahiplerin bu duruşunu takdir edesi geliyor Niçin? Bu ayeti okuyan bu şahıs ne demişti? İsa Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden olup kendisine iman eden ve ruhbaniyeti ilk başlatan Müslümanları müminlerin medh etmektedir. Ruhbaniyet şehvetlerden uzak durmaktır. Bundan dolayı sırf Allah'a daha çok ibadet etmek için evlenmekten uzak durmuş evlenmemişlerdir buradan o halde evlenmemeye delil çıkmakta madem bir daha atahaseneye delil çıkıyor o zaman evlenmemeye ve ruhbanlığa da delil çıkmaktadır denilebilir ancak bu böyle midir bir de inşallah bunun etrafında biraz duralım bu ayette muhtemel hiçbir açıdan bid'atlerin güzel görülmesine dair bir delil bulunmamakta ayetin fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar kısmı uydurdukları ruhbanlığa kısmına yöneliktir bunun anlamına göre Allah subhanahu ve Taala ruhbanlığı onlara yazmamıştır ancak onlar Allah'a daha yakın olabilmek maksadıyla uydurmuşlardır Burada bahsedilen ruhbanlığa yönelik bir kınama bulunmaktadır. Bir kınama bulunmaktadır diyor kim? Selim bin İd el-Hilali bidatın ümmet üzerindeki olumsuz etkisi isimli eserde. Diyor ki burada bir kınama bulunmaktadır. Yani bunu aklı Selim olan herkes anlar. Çünkü Allah azze ve celle onlara bunu farz kılmamıştır. Böyle bir uygulamayı kendiliklerinden uydurmuş olmakla birlikte hakkıyla riayet etmemeleri ve kendilerini ilzam ettikleri bu uygulamada kusurlu davranmaları kınamayı daha da arttırmaktadır. İki kere kusurlular dememizin sebebi budur. Bu da şiddetli kınama ve hoşnutsuzluğun bir türüdür. Ayetin belirtilen bölümü bizim yazmış olduğumuz kısmına yönelik olduğu takdirde manası ruhbanlığı uydurmak suretiyle kendilerini ilzam ettiler. Allah da ruhbanlığı onlara yazdı, farz kıldı. Yani ruhbanlık hakimler hakimi tarafından meşru kılınmış bir din haline geldi. Bu bir tür kabuldür. Bir benzeri de bizim dinimizde meydana gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce teşrik kılınmamış olan ve ashab tarafından söylenen sözlerin Ya da yapılan fiillerin bazılarını ikrar etmekteydi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ikrarı ile Söz konusu Söz ve fiiller Allah'a ibadette meşru birer Vasıta haline gelmekteydi Sünnet-i Seniyye'de buna benzer Misaller çoktur Yani diyor ki o zaman bunu Şöyle anlamak da mümkündür Ey ruhbanlığı Allah farz kılmadı Ancak İsa Aleyhisselam'ın ümmetinin Buna gösterdikleri ilgi sebebiyle Bu onlara Farz kılınmış oldu Bu da bid'at olmamaktadır Arkadaşlar Yani biliyorsunuz bizim şeriatımızda da Bu böyledir Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Süre gelen bazı şeyleri Şeriata muhalif olmadıkları Olmadıkları için Bunları ikrar etmiştir Veya bunlar karşısında sükut etmiştir ...en basit mesela Rukye ile Rukye ile ilgili ayet-i kerime, içinde şirk olan şeyleri yasaklamış, ancak hakka uygun olanların söylenmesini ve rukyenin yapılmasına efendime söyleyeyim müsaade etmişti. Ya da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eee daha önce teravih örneğinde görüldüğü gibi bu namaza olan rağbetten bunun farz kılınmasından korktuğu. Haccın her sene mi farzdır dendiğinde Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu soruyu tekrarla soran kimseden yüz çevirmesi niçin? Çünkü Allah'ın adetlerinden birisidir bir şeye Allah'ın rızası umularak gösterilen rağbeti Allah Subhanahu ve Teala farz kılabiliyordu dolayısıyla hayde bir ihtimal olsun ki bu ruhbanlık meşru bir şeydir o halde bu meşruluğu Allah Azza ve Celle'nin farz kılmadığı halde ifadesinden kasıt ey biz farz kılmadık ancak bunu kendileri istediler böylelikle biz de bunu bunu onlara meşru kıldık ancak bunu da hakkıyla riayet etmediler gibi anlaşılır ancak bundan sonra bundan sonra bizim şeriatımızda özellikle artık şeriata herhangi bir şey eklemeye gereksinim kalmamıştır. En je moet je melding maken. Je moet je melding maken. Allah moet je melding maken. Je moet je melding maken. Je moet je melding maken. Je moet je melding maken. Je moet je Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da bizleri cennete yaklaştıracak ne varsa hepsine haber vermiş emretmiş cehenneme götürecek ne varsa da bunu bize yasaklamıştır. Sözün özü bu ayet bizden öncekilerin şeriatını bildirmektedir. Usul ilminde racih görüşe göre bu husus Birçok delilden dolayı bizim şeriatımızdan değildir Dikkat ediniz Bu husus Usul ilminde racih olan görüşe göre Delil ee, Bizim şeriatımızdan değildir Bu delillerden biri de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüdür Benden önce hiçbir enbiyaya verilmemiş olan Beş hususiyet bana verilmiştir Enbiya'lar özellikle kendi toplumlarına gönderiliyordu. Ben ise insanların hepsine gönderildim. Ey o, o yani bizden önceki enbiya'lar kendi kavimlerine gönderiliyordu. Dolayısıyla onların şeriatında olan bir şey bizi bağlamaz. Ey özellikle bu hususun da bizim şeriatımızdan olmadığı açıktır. Bu da delalet etmektedir ki Geçmiş enbiyanın şeriatları kendi toplumlarına mahsustur. Bu sebeple İslam inanç sistemiyle, ibadetleriyle, hüküm ve şeriatıyla bir başkasına ihtiyacı bulunmayan eksiksiz bir şeriat'tır. Hatta Allah Celle Celaluhu İslam'ı her şey üzerinde hakim kılmış ve kendisinden önceki şeriatları neshetme özelliği vermiştir. Dolayısıyla da Müslümanın İslam'dan başkasına yönünü dönme, dönmemesi, ona müracaat etmemesi gerekir. İslam usulü de fer'i meseleleri de Allah Subhanahu ve Taala tarafından muhafaza edilmiş bir şeriat'tır. Yeryüzünün ve üzerindekilerin mirasını alana dek tüm Adem oğlu için rıza ve hoşnutluk gösterdiği şeriat İslam şeriatıdır. Gazap edilenlerin ve saptı, sapıtmışların üzerinde bulundukları şeyler Kur'an ve sahih sünnette varit olanlar dışında asılsız, batıl, sapıklık, şirk, küfür, fesat ve elverişsizlik gibi özellikler barındırdığı halde nasıl bizler için birer şeriat olabilir ki? Daha sonra bu kaidenin bir manası da bu kaidenin bir manası da şöyledir. Şeriatımız kendisine muhalif olmayan ve ehli kitapta bulunan bir takım hususlarla mükemmelleştirilmeye muhtaçtır. Yani birileri önceki şeriatları kendisine hujjet getirirken sanki bizim dinimiz e, bazı yönleriyle eksik de ehli kitapta bulunan bir takım hususlarla mükelle, mükemmelleştirilmek istenmektedir. Küçük büyük tüm meselelerde ehli kitaba muhalefet edilmesi konusundaki naslar açık ve seçik olduğu halde bu kaidenin içeriği nasıl doğru olabilir? Allah subhanehu ve teala'nın kitabı, Resulullah aleyhisselatü ve sahih sünneti ve selefi salihin hidayet yolları üzerinde düşünen kimse Müslümanlarla ehli kitap arasına güçlü bir set çekildiğini ve Müslümanı bu kimselerden suratle uzaklaşarak kaçması için motive ettiğini görecektir. Ey en ufak bir hususta bile Ehli kitab'a muhalefet etmemiz Emredilmişken Nasıl olur ki ehli kitaptan hujjat alırlar Veya bu ayeti Kendi şeriatımızda tamamlayıcı göstererek Ey bu ayet bidat delil hasene'ye delildir gibi Bir iddiada bulunabilir Allah subhanahu wa ta'ala Bu konuda Önemli bir asıl ortaya koymuştur bu asıl ümmetin yol, yöntem ve mustakil eylemler bakımından ayırıcı özelliğinin gerçekleşmesi ve kendi fiil ve ibadetlerinin diğer toplumlarınkiyle karışmamasını sağlamak için ehli kitaba ve diğer toplumlara bilinçli bir muhalefet göstermesidir. Ey bizle ehli kitabın arasını ayırıcı öze geniş bir çizgi Allah Azza ve Celle tarafından belirlenmiştir. Her konuda onlara muhalefet ediyoruz. İbadetlerimizde, muamelatta, akidemizde ve buna benzer birçok konuda. Yani akidemizde derken, İsa Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam'ın getirdiği akideye bunlar bağlı kalmadılar. Dolayısıyla Fatiha suresinde bize günde kırk defa emredilen gayril mağdubi aleyhim veleddalim Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna iletme ayeti de ayet celilesi bunu ap açık ortaya koymaktadır. Ey andımızmış gibi. Allahu Teala sallallahu aleyhi ve sellem varhu li hayetikum ve halifu ehli kitab. Sakallarınızı salıverin, ehli kitaba muhalefet edin. Allahu Teala sallallahu aleyhi ve selleme Aşure günü orucu sorulduğunda Yahudilerin bu oruca iltifat ettiğini söylendiğinde o halde biz de seneye sağ kalırsam bir gün öncesiyle tutarım demesi. Ve buna benzer daha birçok şey Uslam ibn Teymiye rahimahullah Sırat-ül mustakim Muhalefet-ül ashab-ül cahim Adlı kitabının Sayfa 11'den 31'e Kadar olan kısmında diyor ki Bu aslı başka hiçbir yerde Benzerini görmediğim biçimde e, Açıklanmış Yani bu kitapta e, Başka hiçbir yerde görmediğim şekilde diyor, İbni Teymiye bunu açıklamıştır diyor, Selim bin Hilali ve diyor ki İbn Teymiyye öncekilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır. Kaidesinin geçersizliğini İbn Teymiyye beyan etmektedir. Yine Şatibi el İhtisam'da cilt 1 sayfa 332'de benzer açıklamalarda bulunuyor ve şöyle diyor. Usul ilminde de kabul edildiği üzere bizim dışımızdakiler için şeriat olan şeyler bizim şeriatımıza şeriatımızda menfi olan şeylerdir. Usul ilminde kabul edildiği üzere bizim dışımızdakiler için şeriat olan ey bu ümmetin dışındakiler için şeriat olan şeyler bizim şeriatımızda menfi olan şeylerdir. Yani bizim şeriatımız şeriatımızda menfidir, şeriat değildir. Ve şuradan anlaşılmaktadır ki nasıl ki bizden öncekilerin Yani e, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sözünün üstünde hiçbir sahabenin sözünü kabul etmeyen bizler Ebubekir ve Umar olsa bile aynı Abdullah İbn Abbas'ın dediği gibi Akule kallellahu ve kaller Resul ve yakuluna kalle Ebubekir ve Umar. Ben diyorum ki Allah ve Resulü böyle dedi onlar diyorlar ki Ebubekir ve Umar böyle dedi. Dolayısıyla dolayısıyla burada Allah Resulü ve Vesselam'ın sözünün üstünde hiç kimsenin sözünü üstün görmeyip onların sözünü hüccet kabul etmediğimiz gibi aynı şekilde bizden önceki demin İmam Şatıbi'nin dediği gibi onların şeriatında müsbet olan şey bizim şeriatımızda menfidir. Dolayısıyla onlarda şeriat olan bizde şeriat değildir ve biziler için hüccet değildir. Aynı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Musa e, Ömer radıyallahu anhi elinde Tevratla görünce Tevrat'tan bazı sahifeleri okuduğunu görünce dedi ki ne yapıyorsun ey Ömer dedi ki Allahü Asıslarilem yani Yahudilerin nasıl inandığına bakıyorum belki de Ömer radıyallahu niyeti hani e, onlar nasıl inanıyorlar aynı aynı toplumda yaşıyorlar aynı ortamda Medine'de yaşıyorlar Dolayısıyla onlarla karşılaşır Onlara karşı hak sözü Söyleme niyetiydi belki onun niyeti Tevrat'ı bu sebeple inceliyordu. Ancak Allah sallallahu aleyhi ve sellem Onun Tevrat'ın bazı sahifeleri Elinde gördüğü zaman Gördüğü için onu azarladı ve dedi ki Vallahi Ya Ömer bugün Bugün Musa bile olsa Aleyhisselam, bana uyumaktan başka bir kurtuluşu yoktur. Ey, yani senin elindeki Kur'an ve sünnet senin için şeriattır. Çünkü bu kendinden öncekilerin hükmünü neshetmiştir, bitmiştir. Elimdeki demin bidatçı kimsenin, bidat-ı hasene iddiasında bulunan kimsenin, ruhbanlığı övmesi bidat-ı haseneye delil olarak getirmesi evlenmemelerini övmesine çünkü bu ayetle bidat-ı haseneye delil getiren kimse ki bu ayet açıkça göstermektedir ki bizden öncekilerin şeriatından haber veriyor ancak siyah ve sibakı terk ederek işine geldiği kadar aldığını ve efendime söyleyeyim ee, bunun sadece işine gelen kısmını aldığını hatta kendi uydurduklarına bile riayet etmemeleri açısından iki kere e, yerildiklerini hatırlatmamızdan sonra madem bu kadar övmektedir madem bu kadar övmektedir bu şahıs e, bu ayeti delil getirerek ruhbanlığı övüp ne diyordu hatırlayınız diyor ki bu ayet bidat-ı haseneye delildir çünkü bu ayet İsa aleyhisselamın ümmetinden kendisine iman eden ve ruhbaniyeti ilk başlatan Müslümanları Ruhbaniyeti ilk başlatan Müslümanları methetmektedir. Ruhbaniyet şehvetlerden uzak durmaktır. Bundan dolayı sırf Allah'a daha çok ibadet etmek için evlenmekten uzak durmuş evlenmemişlerdir. Madem sen aynı ayette bid'at-ı haseneyi delil alıyorsun o zaman evlenmemeyi şehvetten uzak durmayı da kendine delil al ve buna çağır. Halbuki şunu hatırlatarak dersime son vereyim. Bazı kimseler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin yanına gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından Ey gece gece geceyi nasıl geçirdiğinden Gece ibadetlerinden Sual ettiler soru sordular Duydukları cevaplar karşısında Yani duydular ki Aleyhisselatü Vesselam gece bazen ibadet eder bazen uyur falan Bunu biraz küçümsediler Ve kabinden dediler ki gerçeği Allah'ın Resulüdür Aleyhisselatü Vesselam O dünyadayken cennetle müjdelenmiş Allah ondan razıdır her ne yaparsa Allah ondan razıdır biz ona nasıl yetişebiliriz ki ve akabinden birisi çıktı dedi ki ben dedi bundan sonra geceleri hep namaz kılacağım diğeri dedi ki ben dedi gündüzleri hep oruç tutacağım bir diğeri dedi ki ben dedi eşlerime yaklaşmayacağım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına geldi bu ey bunu duydu bundan haberdar oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir münker karşısında sessiz kalmazdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabı topladı ve dedi ki şöyle şöyle söyleyenler sizler misiniz? İçinizde Allah'tan en çok korkan olduğum halde ben geceleri bir kısım uyurum bir kısım ibadet ederim. Gündüzleri nafile oruç bazen tutarım bazen tutmam. Ve ben eşlerimle de birlikte olurum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Allahu Ekber. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Bu deminden beri ruhbanlığı öven bu bidatçı kişinin yaptığını yapmadı Resulullah. Onları övmedi aleyhissalatü vesselam. O eşime yaklaşmayacağım diyene dedi ki benim sünnetimden yüz çevirmek. Geceleri sürekli namaz kılan için dedi ki benim sünnetimden yüz çevirmek. Efendime söyleyeyim Efendime söyleyeyim ee, Diğer gündüzleri sürekli oruç tutacağım diyen için dedi ki benim sünnetimden yüz çevirmek. Ey ruhbanlığı burada görüldüğü gibi burada ifade edildiği gibi bizim şeriatımızın dışında olanlara olanlarca müsbet olan şey bizim şeriatımızdan menfidir. Haydi diyelim onlar ruhbanlığa iltifat ettiler ilgi gösterdiler akabinden Allah azze ve celle bunu onlara farz kılmış olabilir. Buna rağmen Bu bizim şeriatımızda Müspet olan bir şey değildir Menfidir ey Olumsuzdur Dolayısıyla kim Allah'ın rızasını umuyorsa Ya da şu ayetle bitireyim Şu ayetle bitireyim <gülüyor> eee, Kul in kuntum um te Allah, fat tabiyyoon, yuhbikum Allah, yaghfir lakum zonobakum. Deki, eğer Allahı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bizleri bidattan ve bidatın bütün fenalıklarından Allah Azze ve Celle bizleri sünneti ihya eden ve sünnetle amel eden, sünneti hayata hakim kılan salih kullarından kılsın. Ve hadihi allahu a'lem. Ve ala Nabina Muhammedin ve ala Muhammad. Muhammed. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedu en la ilaha illa ant. Estağfiruka ve etubu ileyk. Esselamu maar rahmatullahi wa nog